530. konu, cihad yolunda oruç tutmayanların oruç tutanlara hizmet etmesi, Enes şöyle anlatıyor, Bir seferde Resulullah ile beraberdim, kimimiz oruçlu, kimimiz oruçsuzdu, bir yerde konakladık, o günde çok hararetli ve sıcak bir gündü, içimizde en çok gölge bulanlar abası olanlardı, bazılarımız da güneşten eliyle gölge yaparak korunuyordu, böylece oruçlu kimseler adeta baygın düştüler, Oruçsuzlar kalkarak çadırlar hazırladılar ve hayvanlara su içirdiler. Hazreti Peygamber, bugün oruçsuzlar ecrin tamamını elde ettiler, dedi.